her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve merekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Bilen olsun kendi nefsimize bırakmasın. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri hesaba çekmesin. Allah Azze ve Celle hem bizleri hem eşimizi hem neslimizi korusun. Tevhid yolunda giden samimi kullardan eylesin. İmanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Evet kardeşlerim. İman derslerine devam ediyoruz. Kitapta ahirete imanla alakalı bölüme geldik. Bu bölümle alakalı kendim birçok notlar çıkardım. Onlarla devam edeyim dedim ama gerçekten bu bölümde kitabın yazarı Allah kendisinden razı olsun müthiş ifadeler kullanmış ve ehli sünnet itikadını gerçekten çok güzel oturtmuş o yüzden bu bölümde kitabı takip etmeyi daha uygun gördüm Allah kendisinden razı olsun biliyorsunuz iman meselelerinde. Ee, hepsinin ayrı ayrı bir yeri ayrı ayrı bir konumu olması hasebiyle hepsinin önemi farklıdır ve önem arz etme sırası da çok önemlidir hele hele Allah Azze ve Celle'nin ismi sıfatları kendisiyle alakalı meseleler bu meselede en şerefli olması hasebiyle birinci konumu teşkil eder daha sonra Allah Azze ve Celle'den bize gelen emaneti sunan nedir Meleklerdir, vasıtayı o kullanmıştır. Getirdiği emanet nedir? Vahidir. Üçüncü ayağa o gelmiştir. Kime getirmiştir? Peygamberlere yani yeryüzünün emin insanlarına. Daha sonra bu dörtlüden sonra yani bu dört önemin sırasından sonra iki tane çok önemli mesele vardır ki konu vardır ki dikkat edilmesi gereken bu dört tanesine hakikaten uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Hakikaten hayata geçiriyor muyuz, geçirmiyoruz geçirmiyoruz mu diye iki tane farklı konu var. Birisi iman konularıyla alakalı olması hasebiyle ayrı bir özellik arz eden. Geçen hafta bitirdiğimiz, yani bitirdiğimiz değil ancak nakledebildiğimiz kadarı kadere iman meselesi çok farklı bir konudur. Bunun dışında bütün bunlara inandıktan sonra hakikaten yaşantını düzeltiyor musun, düzeltmiyor musun? Hakikaten öldükten sonra dirilmeye, hesaba, mizana, yaptığın her şeyin bir bir dökülmesine iman ne etmiyorsun diye ayrıca ahirete imanla alakalı nedir? Bir cüz vardır ki kadere imanla ahirete iman meselesi o baştaki silsileden ayrı konulardan, ayrı bir meselelerden meseledir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok sözünde dikkat ederseniz Allah'a iman ediyorsanız demiyor bakın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız misafirinize ikram edin diyor. Önleri bomboş bakın Yasin. Veyahut Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız komşunuza ne diyor? İyilik yapın. Bakın. İman ehlinden zaten gereken meseleler bunlar. Ama ne yapıyor? Tekrar bir hesaba dikkat edin. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Yaptığınız, ettiğiniz, işlediğiniz her şeyden hesaba çekileceksiniz. Veyahut düşünün Karun'dan misal var, Ebu Talip'ten misal var veyahut bir başkasından misal var. Bunlara tek tek ne yapın? Dikkat edin. Nasıl yaşarsanız yaşayın, ne kadar yaşarsanız yaşayın. Neticede Allah Azze ve Celle'ye o zaman zarfın hesabını ne yapacaksınız vereceksiniz diyor. Yani ahirete iman aynı zamanda haya derslerini de hatırlayacak olursanız hayanın artma ve eksilmesi neyle alakalı? İmanın artma ve eksilmesiyle. İşte ahirete iman meselesi de aynı şekilde imanın artması ahirete imanı artırır. Hesaba, mizana, Allah korkusuna, Allah'a kavuşmaya. Veyahut imanın azalması ahirete imanda ne yapar? Eksiltir. Ahirete iman yani Allah korkusu insanda zayıfladı mı ne olur? Günaha çok rahat gitmeye başlar, çok rahat hayasızlık yapmaya başlar. Namaz kılar ama o namaz onu fahşadan, kötülüklerden ne yapmaz? Korumaz. Oruç tutar ama o oruç Allah Resulü Aleyhisselatü dediği gibi oruç tutup da diyor gıybet eder, şunu çekiştirir, bunu çekiştirirse onun oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. O aç kalmıştır. Bedenini ne atmıştır? Ee, eziyet etmiştir diyor. Veyahut hacca gider. Haccı mebrul olmazsa burnu yerde sürsün, Burnu yerde sürsün, burnu, burnu yerde ne yapsın? sürsün diyor. Bunların hepsi neyle alakalı? Ahirete imanla alakalı. Düşünün. Riya meselesini hatırlayacak olursanız. 4-5 hafta sürmüştü. Bir mümin. Hakikaten Allah'tan korkan bir mümin, müminlik sıfatını yakalayan birisi yaptığı bir hayrı veyahut bir cihat meydanında yaptığı e, o ameli veyahut ilmini insanlara anlatırken, Allah'a davet ederken hiç kimsenin taltifini bekler mi? Allah'ın rızası yanında, Allah'ın mükafatı yanında insanların taltifi ya ne kadar güzel savaştı, ne kadar hayırsever, ne kadar bilgili demesi ne ya? Hiçbir işe yarama. Cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi diyor. Kim bunlar? Alim, şehit ve hayırsever, zengin. Bunların hepsi ahirete imanla alakalı meseleler kardeşlerim. Hiçbir mümin Allah Azze ve Celle'nin vereceği mükafatın yanında kimsenin taltifini ne yapmaz? istemez. Hatta hatırlarsanız Türemizli'nin kitabı Züht'te son rivayetlerden bir tanesi. Halifelerden bir tanesi Ayşe annemize mektup yazıyor ve diyor ki insanların eziyetinden bıktım. Artık ben bunu kaldıramıyorum, bana nasihat et diyor. Ayşe annemiz selam kelamdan sonra Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'dan işittim. O şöyle buyuruyor diyor. Her kim insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı ederse Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez. Her kim de diyor Allah'a kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah da onu insanlara havale eder ve selam diyor. Buna göre yönünü na, istikametini çiz, ona göre hareket et. Eğer senin hareketin yani demek istediği fevri olarak sana yapılana kızıyorsan yani bu Allah'la alakalı bir mesele değil. Demek ki sen insanlara havale edilmişsin. Kendine çeki düzen ver. Ama yaptığın hareketle Allah'ı razı ediyorsun. insanları kızdırıyorsan hiç umursama. Dedi. Yani Allah seni kimsenin bir ek, dilime ekmeğine ne yapmaz? Muhtaç etmez diyor. Demek ki kardeşlerim Allah korkusu ahirete imanla alakalı. Tabi salih amellerle alakalı. Bukhari'nin naklettiği rivayette geldiği gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? Kulum bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle öyle yaklaşır ki gören gözüm, tutan elim, yürüyem, ayağım mesabesinde olur. Öyle olur ki ettiği duayı ben geri çevirmem. Sadece ecel hariç ben onu geçmişte, ezelde öyle takdir ettim diyor. Allah bizi öylelerinden kılsın kardeşlerim. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan, Allah'tan korkan samimi insanlardan eylesin. Ki böyle insanların sayısı az, ve bunların artması gerekiyor. Eğer samimi, hakikaten Allah'tan korkan, ahirete iman eden insanların sayısı azalırsa ki öyle gözüküyor, yeryüzünde fitne hakim olur, her tarafta kan bürür, herç ölüm çoğalır, kimin neyi ne için öldürdüğünü anlamaz hale ne yapar gelir. Ve öyle olur ki yeryüzü, ki Allah Resulü öyle diyor ve sallam artık insanlar kabirlere kadar gelir daha ne yatıyorsunuz? Siz çıkın da biz aşağı girelim derlerdir. Şimdi yeryüzünün gidin bakın birçok bölgesi maalesef böyle kardeşlerim. Allah bizlere yardım etsin. Evet, ahirete imanla alakalı kitabımıza dönecek olursak bunun manasını şöyle e, izah ediyor. Dünya günlerinin geçici olması bu alemin son bulmasıdır. Bunların son bulacağını kabul etmek Başlangıcını da kabul etmek demektir. Çünkü sadece başlangıcı olmayan son bulmaz ve değişmez. Ahiret gününe inanmak kişinin Allah'tan sakınmasını sağlar. Allah'tan alacağı sevabı düşünüp dünyaya meyleni azaltır. Dünya dert ve üzüntülerini önemsemesini, bunlara sabretmesini ve şehvetlerin peşinde koşmamayı sağlar. Allah Azze ve Celle bu sevabı kitabında bakın şöyle buyurmuştur. Allah'a ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din edilmeyenlerle boyunlarını büküp kendi elleriyle cizce verinceye kadar savaşın. Bu konuda tabii birçok ayet-i kerimeler de vardır. Burada da dikkat ederseniz ahiret gününe imanı başlangıç olarak bu şekilde izah ediyor. Ee, biliyorsunuz birçok alem vardır. Ruhlar alemi, sonra e, ilk misakın olduğu alem, sonra dünya alemi, sonra rüya alemi, kabir alemi ve ondan sonra ahiret alemi diye bunlar gidiyor. İnsanlar birçok evrelerden bu şekilde ne yapıyor? Gidiyor. Şu an dünyadayız ve bunun da muhakkak nedir? Bir sonu vardır. Ve bu sonda nedir? Birincisi insanın ölümü, ikincisi de yeryüzünün e, kıyametin kopmasıyla tekrar yok olması, ahiretin başlangıcıyla. Allah Azze ve Celle bizleri iman üzerine ölmeyi nasip etsin. Çünkü önemli meselelerden bir tanesi. Burada... Alimin zikrettiği ayette çok önemli, dikkat edilmesi gereken ayetlerden bir tanesidir. Bu Tevbe 29. ayet aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize helal ve haram koyma yetkisini verdiği ayetlerden bir tanesidir. İki tane ayet vardır, birisi budur. Evet, diğer rivayet i̇bn Ömer'den gelen rivayette Ömer İbn-i Hattab bize, şöyle bildirdi. Aleyhisselatü Vesselam'a iman sorulunca Cibril hadisinden kısa bir cüz Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe ve kadere hayrıyla, şerriyle iman etmek demiştir. Bu da biliyorsunuz Cibril'in insan kılığında gelerek daha önce de değişik şekilde birçok şekilde izahını yaptığımız bir rivayet insan kılığında gelerek Allah aleyhi ve sellem'in dizini dizine dayamış, elinden tutmuş ve ona bazı sorular sormuştur. Bu sorulardan bir tanesi, iman nedir sorusu. İman nedir sorusuna buraya kadar istediğimiz bütün şeyleri madde madde aleyhissalatü vesselam kendisine söylemiş. Söyledikten sonra o soruyu soran ne diyor? Doğru söyledin diyerek ne yapmıştır? Tasdik etmiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Kur'an, ve sünnet. Yani ikisi değişmez, ayrılmaz bir bütün olma sebebiyle ilim edin, okuyun, Allah'ın dinini öğrenin. Ama bu öğrendiğiniz meselelerin içinde demek ki ayrılacak neler var? Konular var. Allah'a iman diye, işte ihsan diye, İslam diye, veyahut gaybi meseleler diye. Bunları da işte bu hadisten ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Demek ki o ana kadar sahabeler de öğrendikleri meselelerin bu şekilde bap bap konu konu ayrıldığını, bölündüğünü ne yapmıyorlardı bilmiyorlardı. Bugün mesela e, derslerin başındaki izahatı hatırlayacak olursanız Müslümanların birçok tefrikaya düşmesinin sebebi de bu ince noktalar işte. Birinin mümin dediğine biri müşrik diyor mu? Diyor. Kafir diyor mu? Diyor. Niye hep bu imanın anlamasındaki yanlışlıklar? Kimi ne yapıyor? İman kalplen tasdik, dillen ikrar diyor. Bir bütündür. Ne artar? Ne eksilir diyor. imandan cüz ne yapmıyor? Görmüyor. Bu irca ehli, mürciye dediğimiz insanlar. Sonra devam ediyor. Hariciler ne diyor? Kalplen tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik. Ne artar? Ne eksilir? İşte bu müşkülatları alel insanları tekfir etmeye götürüyor. İşledikleri en ufak bir günahı ne yapıyorlar onlar? Kafirlik boyutunda görerek direkt Cehennem zebanesi gibi herkes oraya postalıyor. Ama ilk giren kendiler tabii. Biz devam ediyoruz. İman yetmiş küsur şubedir diyor. Bu hadis bunların hepsine ama bütün bidat ehline nedir? Reddiyedir. En üstünü La ilahe illallah yani tevhiddir. En ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? İzale etmektir. Hayada imandan bir şubedir. Ve Hucurat suresinin 7. ayeti ve bu hadis-i şerif bunlara bütün imanla alakalı, müşkülat olan bidat tehlikesidir. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Bak. Küfrü kaça ayırdı? Bedenle, insanlarla ve Allah'la alakalı. Ki zaten ayeti hadis olarak Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? İzah ediyor. Zulüm üçtür. Bir, Allah Azze ve Celle affetmez, karışmaz, meşiyetine kalmıştır. Dönüyor, geri anlatıyor. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, eşler koşmanızdır. Diyor. Karışmadığına gelince, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Yani kul hakkı, müflisten bahsediyor. Meşiyetine kalmışsa, kişinin kendi nefsine yaptığı, Günahlar, zulüm boyutu, i̇şte zina etmesi, içki içmesi, harpten kaçması. Ebuzer hadisini hatırlayacak olursanız ne diyor? Yani diyor Allah'ın kitabında okuyup duracak, bunları bilip duracak, içki içecek, işte zina edecek, harpten kaçacak, hırsızlık yapacak, cennete girecek. Öyle mi diyor? <gülüyor> evet diyor Aleyhisselat. O hala devam edince Ebuzer'in burnu yerde sütse de cennete girecek. Yani burada anlatılan akide kardeşlerim. Akide. Yani sen işle iş dediğin kadar günahı sen cennete gireceksin değil. Mürciye gibi. Ne yapacak? Günahı nispetinde cehennemde yanacak ama ebedi ne yapmayacak? Kalmayacak. Sen bir yerin kirlendiğinde ne yapıyorsun? Gidiyorsun yıkıyorsun değil mi? Orada da ateşte yıkanacaksın. Bu kadar basit yani. Ha burada su seni acıtmıyor ama ateş orada biraz. Artık tuzlu tuzsuz bilmem. Evet. Allah bizlere hayır versin. Cehennemden, cehennem ateşinden ve cehennemlik amellerden korusun kardeşlerim. Evet, bu rivayetten alakalı alimimiz şöyle bir açıklama yapıyor. Yüce Allah, Peygamber'in diliyle yeryüzündekileri yok edeceğini, yeryüzünü başka bir yerle değiştireceğini, güneşin dürüleceğini, denizlerin kaynayacağını, yıldızların söneceğini, yüzünün yarılıp maden gibi olacağını ve kitap gibi dürüleceğini, dağların atılmış yün gibi olacağını ve Allah'ın bu dağları savurup yeryüzünü dümdüz edeceğini bildirmiştir. Nasıl dehşetli değil mi? Meryem, İsa, Kıyamet Suresini peşi peşine okursanız diyor alimlerimiz, kıyametin dehşetini yaşarsınız diyor. Allah kendisinden razı olsun. Ömer radıyallahu anh, ayetleri okuduğunda gözlerini sabit bir noktaya diker karanlık bir yere durur hiç kıpırdamadan dururmuş öldü zannederlermiş Allah korkusundan o vaziyete gelirmiş Allah kendisinden razı olsun bunlar kıyameti bize küçük şey olarak yaşatan sorular kardeşlerim işte bütün bunlar ahirete imanla alakalı nedir? meselelerdir ama bugün insanlara bakın hiç kıyamet kopacak gibi mi yaşıyor? İhtiraslar, yaşantılar, ileriye dönük hesaplar, yani çağdaşlık adı altında yapılan rezillikler, çağdaşlık adı altında insani veya kadın olsun, erkek olsun yapılan rezillikler, o kadar günahlar, isyanlar, Allah Azze ve Celle'ye karşı takılınan tavırlara bakın. Ve bir de, en böyle kelli felli önde giden kafirlere Allah Azze ve Celle'nin devamlı kendilerini hatırlatmasına bakın. En çok yeryüzünde bugün Müslümanlara zulmeden neresi? Amerikan kafiri değil mi? Kasırgadan veyahut beladan, musibetten, geçmiş ümmetlerin helak olduğu meselelerden hiç başını aldığı var mı? Peki adamlarda hiç böyle bir etkilenme var mı? E, kafirler böyledir işte. Dört kitapta Yahudiler lanetlenmiş. Hiç tın olmuş mu? Yok daha da azmışlar. Hala azgın mı? Hala azgınlıklarında sınır nedir? Yok. Ders alacak biziz kardeşlerim. Yani ibret alacak biziz. Allah'tan korkup kendimize çeki düzen verecek biziz. Kafirlerin ancak küfrün artırır. Ancak azgınlıklarını artırır. Başka bir şey değil. Evet. Firavun ne zaman iman etti? He? Tam ölecek. Şimdi mi diyor Allah Azze ve Celle? Şimdi mi aklın başına geldi diyor Yunus 90 evet. Şimdi Kur'an'da zikredilen kıyamet saati iki yönüdür. İki yönü vardır kardeşlerim. Biri dünya saatine göre ahiret saati ki Allah Azze ve Celle sana kıyamet saatini ne zaman geleceğini çatacağını soruyorlar diyor. Bu ayette kastedilen ahiret saatidir. Allah onunla ilgili o ansızın gelecektir diyor. Ben bunu hiç kimseye ne yapmam vermedim, paylaşmıyorum diyor. Ki ayette de hadiste de sabit kim beş şeyi bildiğini söylerse Allah ona ne yapsın lanet etsin diyor. Birisi nedir? Kıyametin saati. Ne zaman kopacağını kendinden başka kim ne yapmaz? Olur mu canım? Bizde ne evliyalar var. Vay yav. Siz hiç risale okumadınız mı? Adamlar evcet yapıyorlar. Tarih düşüyorlar. Ondan önce gidin. Sin, Şın'a girince Şam olacak. Bizde Muhittin i̇bn Arabiler yani Ebced, Cifir dediğimiz bu olaylarla yani Yahudi ilmi dediğimiz bu ilimle, batıl olan bir ilimle yani Allah'tan daha çok haşa Allah olan şahıslar var. Peki iman ettiğini söyleyen bir insanlar bunların peşine nasıl gidiyor? He? Dinini bilmediği için gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bakıyor Yahudi alimleri gelmiş kağıt kalemlerinde ellerinde bir şeyler yapıyorlar kendisini dinlerken. Onlara bakıyor şimdi. Daha sonra gidiyorlar o kadar gülüyor ki ta azı dişleri gözüküyor. Sahabeler soruyor. Ey Allah'ın Resulü seni güldüren nedir? Diyor ki Yahudi alimleri vardı, geldiler bizim inen ayetlere, o huruf-u Mukatta dediğimiz o Tasin, Yasin, Elif, Lamimra, bunlara diyor rakam düştüler. Muhammed'in yaşına kadar olacak ömrü, Muhammed'in dininin ömrü ne kadar olacak? Buna uğraştılar, bir türlü işin içinden çıkamadılar, çektiler gittiler diyor. Ona gülüyorum diyor ve akabinde şunu söylüyor. Kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifir yapar, bununla uğraşırsa İslam'da nasibi yoktur diyor. Çok net rivayet. Çok net rivayet. Ama gel gör ki kendini hak iddia etmek için türlü yalanlar uyduranlar, Ali'yi keşven görenler, dört imamı gören, dört imamdan kasıt, Ebu Hanefe, İmam Malik, İmam Şafii değil. Ben de önce yemiştim ve onu zannetmiştim. Mevlana Celaleddin Ar Rumi, Muhittin İbnül Arabi, Şahi Nakşibendi, öbürü kimdi lan? Abdülkadir, Abdülkadir Geylani. Bunlarmış dört man. Yani düşünün. Veyahut bu bana yazdırtıldı. Veyahut bunun işte hepsi Allah'tandır. Ben uykuyla uyanık halindeyken yazdırtıldı işte batıl buna yaklaşamaz. İçine bir bakıyorsun, Allah'tan gayrı her şey var. Yani ilimden nasip olmayınca ki dikkat ederseniz iblis Allah Azze ve Celle'den bazı şeyler istedi. Bana mühlet ver, verildi. Andolsun onların yoluna oturayım, her yerlerinde ne yapayım sarayım dedi. Yaratılış inkar ettirdi mi? Ettirdi. Ahiret inkar ettiriyor mu? Ettirdi. Amel ederken Allah'a şirk koşturdu mu? Koşturdu. Peygamberi inkar ettirdi mi? Ettirdi. Yani uğraşmadığı bir şey yok ki. Ama bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizin, benim, senin, benim ihlaslı kullarımın üzerine hiçbir sultan yoktur. Öyleyse Müslüman dinini ne yapacak? Okuyacak, öğrenecek ve şeytana karşı silahı bu. Başka yapacak bir şey yok. Kur'an bile okurken ne diyor? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sınır. Bak Kur'an'ın içinde bir ayet var. tam hepinizi ezbere biliyorsunuz. Ben sureyi, rakamı vermeyeyim. Vereyim neyse hac 52. Hiçbir nebi, hiçbir Resul olmasın ki indirdiğimiz vahiy şeytan gelip dilinden ters etmeye çalışmasın. Diyor. Bak bir peygambere inen vahiyle uğraşıyor ya. 25 saat. Sen yatıyorsun, uyuyorsun, sabah kalkıyorsun bakın ihtiram olmuşsun. Yani şeytan uyumuyor. Sürekli seninle ne yapıyor? Uğraşıyor. Bırak uğrasın. Ne kadar günah işletirse işletsin, Ya Rab, Ya Rab deyip dönersen, bir Rabb'in olduğunu hatırlarsan, o gitsin ağlasın. Onun için kardeşlerim, ilim, ahirete iman, Allah'a azze ve celle'ye düzgün, salih amel insanı ne yapar? Korur. Yani ihlaslı yaşarsan, gelecek bela musibette de ihlas senin nedir? Korumandır. Ne muska, ne Cevşen değil, senin ihlasın. Evet. Demek ki kıyamet saati neymiş? Şimdi düşünün, ne zaman öleceğinizi bilseniz, bilsek. Kıyametin ne zaman kopacağını bilsek, dünyanın seyri ne olur? He? İnanın onu bile ihmal ederiz. Yani adam namaza bile saat kuruyor utanmadan ya da telefonu kuruyor utanmadan. Başka bir şeye kurmuyor ama namaza vuruyor. Halbuki gittik diye kalkması lazım. Doğru mu? Doğru demiyoruz. Yoksa saat mi kuruyorsunuz? Bilmiyorum. Allah hayır versin. Sahabeler saatlerini çok güzel kullanırlar. Gecenin üçte sonra kalkar, namaz kılarlar, gündüz oruç tutarlar. Ama bizler chat yapmaktan gezmekten, internetten veyahut diziler ne? Haydır Allah mı? Haydır Allah onun değişik şeyler adam uyumaya zaman bulamıyor ki gece kalkıp namaz kılsın. Yahu sabah namazına uyansın. Nasılsa öyleye kadar vakti var diyor adam. Evet. evet kardeşler. Demek ki kıyametin vaktini Allah bizden gizlemiş. Bu bizim cevval olmamız için. Sürekli ibadet etmemiz için gevşemememiz için çok önemli noktalardan bir tanesidir anlayana kardeşlerim. Evet. Allah kendisinden razı olsun. İmam Beyhaki devam ediyor. Kur'an Ali vesselam ve başka hiçbir mahlukun kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini söylemektedir. ve vesselam ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim sözünün manasıysa eee en son gönderilen Hata Mülembiya kimdir? Ali vesselam'dır. Kıyamet sürecinin başlangıcı da nedir? Ali vesselam'ın vefatıdır. Allah Resulü'nün vefatıyla Ali Sallatu vesselam'ın kıyamet üzerimizde nedir? Geziyor. Her an ne yapabilir? Kopabilir kardeşim. Buradaki manada bu. Çünkü Ali Sallatu vesselama sorulduğunda ne diyor? Benim ölümümle bu süreç ne yapacak? başlayacaktır buyurmuştur Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın hatta bakın Ahmet'in müsnetinde şöyle bir pasaj geliyor rivayet Ebu Hureyle naklediyor ve Vesselam Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki iki kişi kumaşların aralarını açmışlar henüz satamamışlar dürememişler kıyamet üzerlerine kopacak kişi havuzunu yapacak Sıvayıp onaracak, bahçesini sulayamadan kıyamet onun üzerine ne yapacak? Kopacak. Kişi diyor çocuğunu doğuracak, doğan çocuk yaşlanmış bir ihtiyar gibi saçları ne yapacak? beyaz olacak diyor. Bu demek ki kıyametin kopuşu gerçekten çok şiddetli, çok dehşet verici olacak. Çünkü insan aklını kaybedecek yani. Genç olan 70 yaşında bir ihtiyar gibi ne yapacak? Olacak. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bir adam bir rüya görmüştü. Ee, Rüyasını anlatırken yaşadığı dehşeti gözlerinde görmüştüm ben. Ölüyor. Kıyamet kopuyor. Böyle mahşer yerine gidiyor. Artık film mi seyretti? Çok tuzdum mu yedi? Hakikaten gördü mü bilmiyorum. Oraya emin olamadım. Ama anlatırken boncuk boncuk adam terliyordu yani. Hakikaten. Dehşeti böyle yaşıyordu. Dedim Allah'ım dedim yani bu rüyada bunu yaşamışsa artık dedi. Hatta adam aynen şunu söyledi yeminle. Şöyle üç parmak kadar şurası bembeyazdı. Bu dedi bu gece oldu dedi. Yani şu saçının şurası bembeyaz olmuş. Bu dedi bu gece oldu dedi. Yani bu rüyada oldu dedi. İyi devam et dedim. Hepsi yani Yani rüyada insan bu şekilde olursa artık Allah muhafaza. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Ama unutmayalım ki gelen rivayetlerin topuna baktığımızda kıyametin koptuğu insanlar yeryüzünde bir tane mümin ne yapmayacak? Kalmadan kafirler çırıl çıplak yeryüzünde hayvanlar gibi dolaşıp çiftleşirken kıyamet onların üzerine kopacak. Allah Azze ve Celle bizi de neslimizi de onlardan elemesin kardeşlerim. Evet. Kıyamet Kıyametin kopması iman bahislerinde ne yapmıştır? Gizlenmiştir. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz ne diyor? Ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Allah Resulü ne diyor? Bukhara Müslüm'ün naklettiği rivayette görmediğini söylüyor ki ayetten zaten sabit. O kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Şura 52'de ya perde arkasında ya ilham yoluyla vahiylendir diyor. Ama bizde öyle koçlar var ki bunlar Allah'ı görmeden şeytlik zaten ne yapamazlar, iddia edemezler. Bizde koçlar çok. Aynen bu meselede olduğu gibi kıyametin vakti de Allah'ın yanındadır. Allah Azze ve Celle bunları Resulü ile bile ne yapmamıştır? Yani Resulleri ile düzeltiyorum, paylaşmamıştır. Cin 26'da bildirdikleri hariç diyor. Bildirilen de nedir? kayba girmez. Fakat bildirilen nedir? Aynen Cibril hadisinde geldiği gibi, kıyamet ne zaman kopacak diyor aleyhissalatü vesselam'a. Allah Resulü ne diyor cevabında? Soru soranı, sorulandan daha bilgili değildir. O zaman ne yap? Bana alametlerinden haber ver. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği alametleri bildirmiştir. Bu da ehl-i sünnet itikadında ahirete imanla Kıyametle alakalı gelen nakillerde bizim itikadımız şudur. Kıyametin vakti muğlak, alametleri müpemdir. Yani şudur ne yapamıyorsun diyemiyorsun. Ama mutezile bunlar çok cesaretli insanlar, boşlar. Ahirete imanla alakalı Mehdi, İsa Aleyhisselam'ın huzurunu, deccalı ne yaparlar? Kur'an'da geçmiyor diyor. Halbuki geçiyor. Ama ondan okumayı bilmiyor. Tersten okudukları için. Aynı i̇bn Mesud'a gelip de radıyallahu anh'a kadının biri ne diyor? Sen diyor işte Kur'an'da kaşı gözü alan Allah lanet ediyor diyor musun? Ben diyor iki kapağının hepsini biliyorum. Öyle bir ayet yok diyor. Sen diyor iyi bakaydın görürdün. O size neyi emretmişse alın. Neyle de neye etmişse, ondan sakının diyor. Haşır yediği okuyor. Hemen kadın bu sefer ama senin yanındaki de var öyle diyor. Git bak da geldi. Gidiyor bak yokmuş diyor. Olsaydı zaten nikahımızda bulamazdın diyor. Bu yüzden onlar Kur'an'ı ne yapıyorlar? Şeytanın gösterdiği şekilde okuyorlar. Allah'ın şeytandan sığınarak okuyun dediği okumuyorlar. Bunlar kendileri şeytan olduğu için onu çekme ihtiyacı hissetmiyorlar. İşte Allah azze ve celle İsa Aleyhisselam'dan çok net bahseder. Mehdi'den veyahut e, deccaldan e, Resul'un söylemesi bizim için nedir? Yeterlidir. Onun yalan söylemesi mümkün değildir. Mesela Mevdudi sapı, pardon alimlere sapık demeyelim. E, kitabın birinde deccalı ve cesase rivayetten inkar eder. O Tam bir sapıktır bakın ha. Ama çaktırmadan yapar. Sana inkar ettirir. Bizim Türkiye'deki bütün koşlar o hariciler, bilmem ne, hep onun kitaplarıyla koç olmuştur hani nete tosu ondan vururlar ama okudukları adamın koç olmadığını bilmezler. Diyor ki şimdi nerede diyor? Yeryüzünde diyor? Keşfedilmemiş yer yok ki diyor. Nerede bu Deccal diyor. Cessas'ı rivayetinde hani Temimi dâri işte Kızıl Deniz'den Medine'ye gelirken ne yapıyor? Bir fırtınaya yakalanıyor. Bir adaya çıkıyor ve orada kıllımıllı birilerini görüyor. O Deccalı gösteriyor falan falan. Hadi rivayet. Nerede diyor? Şimdi Kur'an'da bir sure var. Ve bir surede de bir e, kimi peygamber diyor, kimi salih kul diyor. Çünkü 3-4 tanesinde müşkülat da ben müşkülatlara girmeyeceğim. ihtilaflara Zulkarney'den bahsediyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ve Mecüc fırkasından bahsediyor mu? Bahsediyor. Peki onların setinin yıkılacağından bahsediyor mu? Bahsediyor. Her gün diyor gelirler, gedik kaçarlar. Ama inşallah demezler. Melekler onu sabaha kadar ne yapar? Öler diyor. Bir gün demeyecekler, diyeceklerdir ve yeryüzünü istila edecek. Var mı bu? Sabit. Peki Zulkarney'in o yaptığı şey keşfedildi mi daha? Yok. Daha yeryüzünde öyle bakir yerler var ki. Sen aldığın yerde şöyle bakıyor. Şimdi Ata şöyle şey takarlar, kapak. Benim dayım at arabası sürerdi. Python oradan bilir. Niye takarlar biliyor musunuz ata şöyle? He? At 360 derece görür. Sağdan soldan bir şey geldiğinde ürkmesin, oku kırmasın, yükü atmasın diye atın şuraya şey takarlar. Sadece gözün önünü görsün diye. Hani at gözlü derler ya milleti, sadece burnun dibini. E sen sadece burnunun dibine bakar at gözlüğü takarsan göreceğin o kadar. Veyahut güneşi sıva, veya gözünü kapat, güneş çıkmadı. Yani vahide geliyorsa senin bunu inkar edeceğine iman etme nedir? Yeterlidir. Ama maalesef e, aklı ilah edindiği zaman bu ilah edinme yani itikad edinme bütün bablara ne yapıyor? Yayılıyor. Yani akılla nakil çakıştığında mutezile veya eşare dediğimiz insanlar ne alıyorlar? Akıl Nakle mukaddemdir, üstündür. Ama akıl, akıl olacak diyor. Ulan şeytan en akıllıydı, cehenneme boyladı. Yani akıl olsa ne olacaksın sendeki? Eğer sende akıl varsa, o akıl senin yaratıcına ne yapma? İman etme, onu bilme. Onun sana verdiklerinin kadri feymetini bilip hamd etmedir. Akıl budur. Çünkü Allah Azze ve Celle onlar hayvanlar gibidir. Duruyor hayvanlardan daha aşağı. Kime diyor bunu? Akıl edemeyenlere düştü. En akıllıyım zannedenlerin düştüğü yer neresi? Burası. Bunu da bırakın. Şuraya kadar işlediğimiz Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, kadere iman meselesinde ayağa kayan insanlar kim biliyor musunuz? Ha? En akıllıyım diye geçinen insanlardır. İnsanları saptıran, hep böyle aklını devreye sokup isim sıfatlarda, tevile gitmiş, içini boşaltmış, kabul etmemiş veya melekleri, cinlerle melekler aynı demiş, kitaba gelmiş. Sadece ben yazılı vahiy alırım, sünnet almam demiş. Peygambere gelmiş. Sadece o taşıyıcıdır. Emri yerine getirir demiş. Yani demiştir de demiştir. Veyahut kadere gelmişler. Adım attıktan sonra kalem yazar. Allah şunu bilmez. Haşa bunu bilmez demişler. Hep bunu diyen kim kendini şeytan gibi akıllı nedenler Şeytan ne dedi? Sen sensin. Ben benim. Ben önce yarattın. Onu sonra ben secde etmem. E senin aklı neye yaradı? Ebedi ateşe girmeye. Asıl akıl nedir? Allah ve Resulü ne diyorsa otur bitmiştir. Amel edemesen bile önce sen şunu bir kabul et. Çünkü kabul edip yapmamakla inkar edip yapma çok farklı şeylerdir. Kabul et, yapamama, yapma, yani yapma demiyorum ama gücün nispetinde hayatına geçirmeye çalış, Allah sana kolaylık gösterir. Ummadığın yerden yardım gönderir, seni seven insanlarından takviye eder, imanı sevdirir, dostlarını gönderir. Ama sen işine gelmeyince, mesela bir tanesi vardı, sigarayı çok seviyordu, çekiyordu, kim haram kılmış bunu haram kılan ancak Bidatçı. Niye? İçtiği için. Yarın sigarayı bıraksın sigarayı haram diyecek. Adım gibi eminim mi yani. Akıl olmayınca böyle. Benim çocukken, sanayideyken bir ustam vardı. Oğlum dedi dünyanın en akıllısı kendim zannediyordum ama şimdi en aptalı benmişim derdi. Ondan aldım ben bu lafı. Bazen insanlar kendini akıllı gördü mü İnsanların en akıllısı zannediyor. Halbuki akıl bir fıtri bir melekedir. Onu hayırda kullanırsan seni yüce yapar. İzzetli kılar, şerefli kılar. Ama sen onu hayırda kullanmazsan o senden her şeyi alır götürür. Ve ahiretini de ne yapar? Heder eder. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip onu hayata geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Bir de Buraları toparlayacağım, sure, üfürülme falan ama kitabı takip etmek istiyorum kardeşler. Kitabın şu anki bab başlı öldükten sonra dirilmeye imandır. Biliyorsunuz bu konuda Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok ayetlerle bunu bize ne yapmıştır, hatırlatmıştır. Bunlardan bir tanesi, inkar edenler tekrar dirileceklerini, dirilmeyeceklerini ileri sürerler. Veyahut de ki sizi Allah diriltir, sonra öldürür. Sonrası şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplar. Yine bir ayet-i kerimede sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi sandınız diyor. Allah kendisinden razı olsun İmam Beyha ki bu şekilde bir bab başlığıyla aslında hem insanlara dinini öğretiyor hem de nasihat ediyor. Çünkü rahatlıkla günah işleyen, Allah'a isyan eden insanların topuna bakın. Hepsi öldükten sonra dirilmeyi ne yaparlar? İnkar ederler. Hesabı ne yaparlar? İnkar ederler. Gün bu gündür, hayat bu hayattır. Öldümü bitmiştir. Hatta çok günah işleyenler e, ahireti iman edip de kendileri yakılıp kül olursa azab olmayacağını inanan bir varlık var. Kim onlar? Kendilerini yahtrırlar, yahudiler. Onlarda da ahiret inancı var ama yakılırsa denize, havaya, kule öyle yaptırırlar onlar. Savrulursa azap olmayacağını <gülüyor> O yüzden yeryüzünde her türlü melaneti ne yaparlar? Rahat işlerler. Allah onların durumuna Müslümanları düşürmesin. Ama diyoruz da duada kalıyor. Karışı karışına, arşına arşına, pabucun pabuca tıp atıp benzediği gibi onlara ne yapacaksınız? Maalesef bizdeki insanlar haşırı. Yani şu son dönemin dünyadaki liderlerin, önde gidenlerin, insanlar yönetenlerin, hatta hoca takımının, alim takımının şöyle bir gidişatına bakarsak ne olduğunu görürsünüz. Hatta bir rivayette öyle zaman gelecek ki Deccal'ın Deccal olduğunu bildiği halde alimler ona ne yapacak? Uyacak diyor ki ben şu an gördüğüm, yani bugün deccal çıksın ilk uyacak İslam alimlere. Çok rahatlıkla bu hadis bunu gösteriyor. Ortam o kadar bozulmuş durumda kardeşlerim. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Demek ki inkar edenler öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanlar. İşte bunlara da kader dersinde de birçok örneklerine verdik ayetlerle. Bir örnek verip geçeceğim. Sizlere uyarıcı gelmedi mi? Allah soruyor. Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. Şimdi o yalanladığınız ateşe girin, denecek diyor. Ve onlar çığlıklar atacaklar. Allah Azze ve Celle'ye seslerini duyulmaya çalışacaklar. Ama cehennemde görevli melekler ne yapacak? Bugün siz duyulmayacaksınız. Allah sizi ne yapmayacak? Duymayacak. Sizinle görüşmeyecek, işitmeyecek. Niye? Çünkü siz yeryüzünde onun elçisini ne yaptınız? Dinlemediniz, yalanladınız, sırt döndünüz, güldünüz, aşağıladınız art çeşit çeşit amelleri. Burada da artık size ne yapılmayacak? bakılmayacaktır. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi boş, abes, gereksiz ne yapmamış? Yaratmamıştır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Evet, devam eden rivayette i̇bn Ömer'den gelen imanla ilgili hadiste Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü iman nedir diye sorulunca Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye ve kaderin tamamına iman etmendir buyurdu. Evet, bu Bukhari Müslüm'de mevcut biliyorsunuz ama o isyan oğlum, İslam oğlumun soyadında kalmış, bunda yok diyor. Adam el eser dokunmuş yedi sene, Arapçasında da var ama oraya gelince hokka mı yazmıyor, mürekke mi yazmıyor, kadere imanı görmüyor, kor. Niye görmüyor? Adam şiat ondan. Şiada ne var? Kader inkarı var. Oraya kadar geliyor, tasdik ediyor ama orayı ne yapmıyor? Görmeyince adamı gözüne sokacak halimiz yok. Evet. Bu rivayetten alakalı İmam Beyhaki, Allah kendisinden razı olsun, bakın imanın kaydelerini şöyle izah ediyor. Bu rivayet aynı zamanda öldükten sonra dirilmeye imanı anlatan önemli rivayetlerden bir tanesidir. Allah'ın ölülerin çürümüş bedenini dirilteceğine, bu bedenlerden denizde, vahşi hayvanların karnında veyahut başka yerlerde dağılan parçaları birleştireceğine, eski haline döndüreceğine, sonra o bedene can vereceğine, küçük olsun, büyük olsun, herkesin hatta anne karnında yaratılışı tamamlayıp kendisine ruh üflenen ama düşük olan çocuğun bile Allah'ın emriyle kalkacağına iman etmek demektir. Anne karnında yaratılışı tam olmayan ve ruh üflemeyenin hükmü ise diğer ölülerin konumundadır ki Allah en doğrusunu bilendir. Evet, burada dikkat edecek olursak, burayla alakalı çok önemli rivayetler var. Ben kesmeden isterseniz devam edeyim. Allah'ın kıyametle alakalı ilgili, kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür, insanı sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildir. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasıdır, diyor Yasin. 78-79'da. Bu buyruktan kasıt şudur kardeşlerim. Karnındaki çocukla vefat eden anne tekrar diriltildiğinde kıyamet korkusuyla karnındaki bu çocuğu düşürür. Eğer bu çocuk dünyadayken anne karnında canlıysa canlı olarak düşer ve bir daha ölmezler. Dünyadayken ruh üflenmemiş bebek ise kıyamet günü düşünce öl olarak düşer. Çünkü tekrar dirilmek yaşadıktan sonra ölenler için geçerlidir. Dünya hayatından nasip olmayan cennet için bu değildir. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yaratan kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur. O yaratandır, bilendir buyurmuştur. Yine ayeti kerimede gökleri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın Ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? O her şeye kadirdir. Evet kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetlerde insandan daha büyük cüssel olan göklerin ve yerin yaratılışını ne yapıyor? Bizlere örnek gösteriyor. Öldükten sonra diriltmeye her şeyi kadir olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Yine başka bir ayette çürümüş şu toz toprak olmuş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkarlar halbuki onları ilk defa yaratan kimse tekrar diriltecek odur diyor ayet-i kerimede. Bu da birinci yaratılışı ikinci yaratılışa delil göstermiş ve inkar edecekse ilkini inkar et. Son akini niye inkar ediyorsun diyerek ne yapmıştır? Delil göstermiştir. Sonra Yaş ağaçtan size ateş çıkarandır, ondan ateş yakarsınız ayetiyle kıyamet 37-40'dan buyurarak sıcak ve kuru olan ateşin yaş ağaçtan çıkarılmasını, insanların çürümüş ve dağılmış kemiklerinin tekrar dirilteleceğine delil göstermiştir. Allah Azze ve Celle başka bir ayette, diri toprağın meyve verdikten sonra ölmesinden, kuruyup çoraklaşmasından, Sonra bir daha dirilip meyve vermeye başlamasından bahsedip bunu yapanın insanları da öldükten sonra tekrar diriltmeye gücünün yettiğini ne yapmıştır bildirmiştir. Yine ölü olan nüfteden canlı bir varlığı yarattığını, bunun da onun kudreti olduğunu göstererek bize ölüydiniz sizi diriltti. Sonra öldürerek tekrar diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Öyleyse Allah'ı nasıl inkar edersiniz? buyurmuştur. Enam 95'te. Ama bizim Yaşer Nursuz Pistürk öldü gitti. O ne derdi bu ayetle? Şimdi ölenin ruhu yeni doğan birine geçecek. Ne diyorlar? Tekamül sistemi. Şialarda olduğu gibi. O onu bahsederdi. Halbuki buradaki bir meniden, bir sudan, bir nufteden, Allah Azze ve Celle bize bir mucizeden bahsediyor. Yani konuşan bir et Düşünen bir et, korkan, gülen bir etten bahsediyor. Yani bu çok önemli bir mucize. Ama onlar çok akıllı olduğu için o şeye gidiyorlar. Evet. Allah babanın sulbinde ölü olan nufteye annenin rahminde ne yapmıştır? Hayat vermiş. Onu dilediği şekil ihsan etmiş. Erkeklik, dişilik vermiş. Bu da açıkça ölüyü ne yapma? Diriltmektir. Bu da gücü yeten yaratılmışların öldükten, öldürüp diriltmekten aciz olmadığını ne yapmıştır? Göstermiştir. Yine tane olgunlaştıktan sonra kuruyunca artık gelişmesi mümkün değil ama o çekirdeği ne yapıyor? Tekrar dikiyorsun. Tekrar sana onu ne yapıyor? Veriyor. Veyahut bir kayısının çekirdeğini düşünün. Kurumuş, onu dikiyorsun. Kocaman bir ağaç oluyor. Meyve veriyor. Birçok meyve veriyor. Yine aynı nüve ne yapıyor? Binlerce, milyonlarca devam ediyor. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bize gösterdiği örneklerden bir tanesidir. Veyahut tavuktan çıkan yumurta nedir? Ölü fakat onu kurk mu diyorlar? Kurka yatırıyor tavuktan, civcivler civciv deyip ne yapıyor? Çıkabilir. Bu da Allah'ın mucizelerinden nedir? Biridir. Bunlar önemli olan bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz, inkar edemeyeceğimiz nedir? Meselelerdir. Bunun dışında okuyan Allah'ın kitaplarında ayetlerinden haberdar olan Müslüman neye bakar? Adem'in yaratılışına. Adem neden yaratılmış? Topraktan. Allah diyor Adem'i sekiz çeşit topraktan yaratmıştır. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi arası bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak diyor. Kimi verimli, kimi çorak diyor. Bak ama yaratılışı neydi? Topraktan. Hava annemiz, Allah Resulü ne diyor anı istilatı vesselam? Kadınları düzeltmeye çalışmayın. O Adem'in eke kemiğinden yaratıldı. Etten, kemikten diyor. Eğer düzeltmeye çalışırsanız kırılır diyor. Bırakırsanız öyle kalır. Yani eğitime muhtaç diyor. Bakın o da yaratılış. O da yaratılış. Daha sonra İnsanların neslinin devam etmesi, kadın ve erkeğin evliliğinden, nufteden, meniden ve devam ediyor. Sonra, İsa Aleyhisselam babasız yaratılıyor. O da bir yaratılış. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere bunlar nedir? Çok önemlidir. Bunun dışında asabi keyif olayı. 300 küsür veya Allah'ın takdir ettiği kadar bir yerde insanlar ne yapıyor? Orada kalıyorlar. Bunlar da bizim için nedir? Çok çok önemli. Meselelerdir veyahut e, Yahudiler Zubeyir Allah'ın oğlu diyorlar. Niye diyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle bir şey yapıyor soruyor. O da biz onu uyuttuk. Ne kadar? Yüz sene. Ne yapıyor? Sonra geliyor kavmin yanına e, Zubeyir Allah'ın oğlu diyorlar haşa. Halbuki burada Allah Azze ve Celle istediği kadar uyutabilir. İstediği zaman uyuttuktan sonra ne yapabilir? Onu uyandıra. Bilir. Bunlar da nedir kardeşlerim? Çok önemli meselelerden bir tanesidir. Yine mesela Kur'an'dan örnek verecek olursak, Musa Aleyhisselam'ın asası kupkuruydu. Onu azgın ejderhaya çeviren kim? Can Allah. Demek ki öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere, Müslümanlar tarafından çok örnek nedir? Okullarsa var. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, kitabından mahrum olan insanlara ayrı naslar var. İman eden tarafa da ayrı naslar var. Çünkü herkesin müşkülatı çok çok farklı. Neden farklı? Bakın, altı yerde yanlış değilse, hatırlamıyorsam, yanlışın varsa siz düzeltin. Allah Azze ve Celle inananız küfredeniz. İnliniz cinliniz, hepiniz bir araya gelin, bu kitap gibi bir mislisini getirin diye bir meydan okuma var. Kafirleri anlarım, kitap ehlini anlarım. Meydan okumanın bir iki mi? bize bize. Demek ki bizde de çok müşkülatlar olacak. Öyleyse müşkülatın var mı? Oku kurtul. Oku kurtul. Bir gün Adana'da sohbetteyim. Karşıma adı zeki ama kendisinde ne var bilmiyorum. Var mı yok mu onu da bilmiyorum. Birini çıkardılar. Ha bir şeyler diyor, ha bir şeyler diyor. En son yordu beni. Kardeşim sen ne diyorsun? Ben Kur'an bize yeter diyor. E o zaman saatin üçüne kadar bizim kafamızı niye ütülü Peygamberi kabul etmiyor. Ben seni niye kabul edeyim? Zeki dedi. Sen Resul'ü inkar ediyorsun. Sen bir kolü meal al gel bize. Dağıt. Yetmez mi? Sen peygamberi inkar ediyor, Kendi varlığını niye ortaya koyuyorsun? Haberi vahit yoktu diyor. E sen de haberi vahidsin. Ben seni kabul edeyim? Yani insanlar koyduğu kuralları kendileri çevrildiği zaman topun ağzına geldiğinde ne yapıyorlar? Anladın mı dediğimi? Yoksa dinliyor musunuz sadece? <gülüyor> Demek ki Allah Azze ve Celle'nin getirdiğinin dışında bir şeyi böyle ilke edinme, akide edinme Kur'an'la gelen vahiyle karşılaştığında iflas ediyor kardeşlerim. Yeter ki bunu görecek bizde, göz olsun Allah Azze ve Celle'nin bütün insanlığa gösterdiği örnekler var. Gecenin, gündüzün gelip gitmesi, yağmurun yağması, ağaçların kuruması, yeşermesi, çiçek açması, meyve vermesi, tekrar yeryüzünün kupkuru olması, tekrar inen yağmurlan yeşermesi bunlar Allah Azze ve Celle'nin geceyle gündüzün gidip gelmesi gibi nedir? Öldükten sonra dirilteceğinin örneklerindendir. Ha, i̇man ehline bir tık daha ileride indirdiği ayetlerle, geçmiş ümmetlerdeki misalleri göstermesiyle de imanımıza ne yapar? İman katacak birçok meseleler mevcuttur. Allah Azze ve Celle ahirete imanı e, aklından hiçbir zaman çıkarmayan, hesaba iman eden ve Allah Azze ve Celle'nin karşısında ve insanların huzurunda rezil, perişan olmaktan Rabbim bizleri korusun. Amin razı olduğu kullardan eylesin ve rahmetimle cennete gir dediği insanların, müminlerin arasına bizleri de kaçsın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve etubilih. Elhamdülillahi Rabbim Teala.